adamın biri Hızr Aleyhisselam'a aşık olmuş Allah, hani esirikli adam derler ya dağlara çıkar topraklara yuvarlarını, efendim yüzünü yerlere kor ohalar eder feryat eder Rabbisinden ister ya Rabbi bu muhterem zatı bana göster diye ister ve ister <gülüyor> muhterem Müslümanlar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 Milyar Hızır Aleyhisselam olsa biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Çok saygı duyuyoruz. Ama bizim Muhammedimiz var. Tamam mı? Müslümanlar biz Hazreti Muhammed'e ümmetiz Elhamdülillahi Ya ya ya. Hızır Aleyhisselam o Hızır Aleyhisselam'a çok aşık olan zatın evine gelmiş Yandın yakıldın yıllarca hadi ben huzurum demiş bakalım <gülüyor> Muhtemem ümmiler o zat demiş ki Hay efendim böyle gelmeniz böyle görüşmeniz böyle görünmeniz mümkindi de Beni bu kadar yıllarca neyi yaktırdınız yandırdınız çöllere düşürdünüz demiş dağlarda bayırlarda gezdirdiniz demiş Hızr asıl bunun için anlatıyorum size hani cemiyetten söz açıldı da insanı kamil meselesinden söz açıldı halk içerisinde mesut insandan söz açıldı da Hızr Aleyhisselam cübbesini giydirmiş da başına geçirmiş o zatın o aşık kişinin sen çarşıya git sen şimdi Hızırsın demiş herkes de gör hadi bakalım demiş hani o kahretti biraz niyaz etti ya bana şimdiye kadar niye görüşmedin görünmedin efendim diye sen şimdi huzursun, çarşıya çık herkese görün bakayım demiş muhterem Müller, adam şöyle köşeyi gibi dolaşıyor ki yani kimse kimseye darılmasın muhterem Müller. latife latife arz ediyorum bakmış kimi kuyruklu kimi boynuzlu efendim kimi kanatlı, kimi horoz, kimi maymun, kimi filan, kimi falan. Çarşı mahlukat dolu. La la illa billahil Ya Mevlana öyle diyor. Mümin titremelisin. Mümin kardeşim titremelisin bak. Aşk eri öyle diyor. Dünyada siret ve manan ne ise Mahşerde içini dışına çıkararak Cenab-ı Hak öyle haşredecek diyor Kimi horos suretinde kimi maymun suretinde kimi falan kimi falan Mahşerdeki suretin dünyadaki siretin olacaktır diyor Onun için Bu alemde Devamlı itica etmeliyiz Ya Rabbi bize gerçek insan Mutlu insan olmayı nasip et diye O zatın keşfi verince. Sen benim yerime huzursun hadi bakalım diye gözünden perdeyi hızrâ ile bir iznullah alınca herkesin sureti haliyle görüyor Resulullah. <gülüyor> Zalimleri sırtlan şeklinde, dönek ve ikiyüzlü insanları maymun şeklinde, şehvetinden başka düşey bir, bir şey düşünmeyenleri horoz şeklinde, onu bunu ısıran gönül kıran kimseleri köpek şeklinde ve hak eda, ve hak eden Rabbimiz muhafaza versin. Adamcağız biraz daha şöyle ileriye gidince, dikkat edin bakayım Müslümanlar latifeyi hemen kavrayın, şöyle ileriye gidince bir zat görmüş, ay yüzlü, pırıl pırıl bir insan, adeta alnından nur atan bir insan görmüş, yaşlı bir insan, selamun baba diyor, ve aleyküm selam evlat diyor. Efendim diyor, ben hızırım, bir dileğin var mı benden diyor. Bizim hızır. <gülüyor> Efendim ben hızırım diyor, bir dileğin var mı benden diyor. Evladım sen işine bak, bize hızır lazım olursa senin eve varız diyor. Dünya ve içindekiler sizin olsun. Bana bu gerçeği veren olmaz mı Müslüman? Dünya ve içindekiler sizin olsun. Bana bu gerçeği verin inşallah ota.